Firarda Volga Nehri'ni birlikte geçtik. Uzun yıllar. Selanik Askerlik Şubesi'nde görev yapan Çorumlu Binbaşı Ali Haydar Bey Bediüzzaman'la birlikte Rusya'dan nasıl firar ettiklerini şöyle anlatıyor. Bediüzzaman'la birlikte Volga Nehri'ni çok harika bir tarza geçtik. Nehri geçerken ayağımız kara gömülür gibi bazen topuğumuza bazen dizimize kadar suya batıp çıkıyordu. Ben çok heyecanlanıyordum. Nehri geçtikten sonra zaman bana dönüp dedi ki Kardeşim Ali Haydar Cenab-ı Hak Hazreti Musa Aleyhisselam'a denizi musahhar ettiği gibi bize de senin yüzün hürmetine Volga Nehri'nin musaffar etti. Benim üzerimdeki hayret ve şaşkınlığı gidermek istiyordu. Ben cevaben kendisine dedim. Nasıl geçip kurtulduğumuzu ben biliyorum. Ama siz bilirsiniz üstadım. Yine de sizin dediğiniz gibi olsun.